ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. o aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 243. ayeti kerimesinde kaldık. Ki geçtiğimiz derslerde 238. ayet başta olmak üzere namazla alakalı olan ayeti kerimenin üzerinde durduk. Ve bununla alakalı da epeyce bir şeyler konuşmuştuk. Namaz ahkamının başka bir ifadeyle namaza dair fıkhi detayları konuşmaktan ziyade namazın günümüzde önemli farzlardan olduğunu ve özellikle bunu annelere babalara hitaben evlatlarımıza verilmesi gereken önemli öğretilmesi gereken önemli farzlardan olduğunu hatırlatmıştık. Ve bir şeye daha temas etmiştik ki hatırlayınız kardeşlerim neydi o? Şer'i hükümlerin arasında ayırdıma gidilmemesi gerektiğiydi. Örneğin Türkiye'de ortalama %99'u Müslüman olan bir ülkede %50'ye varmayan bir oranda namaz müdavimleri varken yine bunların üzerine yapılan araştırmaya göre namaza verilen önemin diğer farzlara verilmediğini konuşmuştuk. Bugün ise inşallahı Rahman Bakara suresinin 243. ayeti kerimesinden ele alarak bir şeyleri konuşmaya çalışacağız. Malum tilavet edeceğim ayeti kerimeyi ardından mealini vereceğiz. Ondan sonra da ayeti anlama gayreti içerisinde olacağız dostlar. Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinin 243. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor muhterem dostlar. بعد أعوذ بالله أَلَمْ تَرَا اِلَا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ İnne Allahe lezu fadlin alen nâs, velâkinne ektheren nâsi lâ yeşkûrûn. Mealin ise diyor ki Allah Azze ve Celle, Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, öldüler. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Şimdi kıymetli dostlar bu ayet-i kerimenin üzerinden inşallah biz üç tane mevzuya temas edeceğiz bu dersimizde bu akşamki sohbetimizde bu ayet-i kerimenin bize yüklü yüklü kocaman kocaman üç tane azığı var bu gece için. Bunlardan bir tanesi ayetin mealini okurken fark etmişsinizdir dostlar. Ölümle alakalı. Bir neyi konuşacağız biliyor musunuz dostlar? Ölüm Haktır. Ecel tahakkuk ettiğinde ölümden kaçılmaz. Bunu konuşacağız. İki, Allah Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu konuşacağız. Üç, şükretmenin keyfiyetini konuşacağız bugün. Şimdi hemen birden başlayalım ve ayeti kerimeyi de dolayısıyla nuzul sebebiyle alakalı olarak inşallah bilgilendirmiş olalım. Şimdi bire ne dedik dostlar? Ölüm haktır. Ecel geldiği vakit kişi ölümden kaçamaz. Bunu konuşacağız. Ayet-i kerime şunun için indi. Aslında ayet-i kerime "Elem diye başlıyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e görmedin mi diyor? Halbuki mevzu bahis olan kavim İsrail oğullarındandır. Ama biliyorsunuz bu üslup Sibawayh'a göre özellikle dil uzmanlarına göre dikkat çekici bir ifade olması açısındandır görmedim yani şahit olduğun bir mesele kadar ehemmiyetli derecesine. Olay beni İsrail'in bir kavminden ismi zikredilmeyen bir peygamber döneminde geçiyor ki onlar onlar peygamber onlara savaşı emretmişti. Gidin savaşın dedi. Onlar ise savaşın kendilerine ölüm getireceği endişesinden ölümden kaçmak için diyarlarını terk ettiler. Ayet öyle diyor. Çıktılar. Bulundukları şehirden, ülkeden, memleketlerinden ölüm vardır savaşın ucunda. O denileni yapmayalım da kaçalım bir yerlere ki ölüm bizi bulmasın diye. Gittiler diyor Allah. Ayet-i Kerime Subhanallah. Celaletine bakın. Azametine bakın ayet-i Kerime'nin. Diyor ki onlar ölümden kaçtılar. Biz onları diyor ölümün olmadığını zannettiği yerde yakaladık. Savaşın ucunda ölüm var diye kaçtılar. Öyle ya. Bizi ölüm bekliyor endişesiyle ölümü olmadığını zannettikleri bir yere gittiler diyor Allah. Biz diyor onları orada yakaladık. Ölüm dedik öldüler. Sonra onları dirilttik diyor ibret olsun diye. İşte bu ayeti kerimenin üzerinden dediğim gibi 3 tane mevzuyu tasnif ettim konuşacağız inşallah. 1. Ne dedik? Ölüm haktır. Ertelenemez. Kaçılmaz, ölüm tahakkuk edecektir. Bu hakikati bilmek gerekir. Sorsam size dostlar, sağ baştan desem, ölümün hak olduğuna hepimiz inanır mıyız? Âmenna ve saddakna. Ama ölümün hak olduğu kadar Allah Azze ve Celle'nin o gerçekleşeceği, gerçekleştireceği ölüme hazırlık yapıyor muyuz? Orası kocaman bir soru işareti, onu konuşacağız inşallah. Ben diyorum ki ölümden kaçılmaz. Ayet öyle diyor. Bunu anlatıyor ayet. İhtişamına bakın. Ölümden kaçmak için diyar değiştirdiler diyor Allah. Ölümün olmadığını zannettikleri bir yere gittiler diyor Allah. Ama biz onları orada yakaladık. Bir yerde tehlike var. Ölüm var endişesiyle kaçtıkları yerde burada hiç ölüm yoktur dedikleri yerde yakaladık diyor Allah. Subhan. Dolayısıyla ölümden kaçılamayacağını aslında anlatıyor bu ayeti kerime. Onlar nasıl bir zan içerisinde idiler? Nasıl böyle bir hastalık içerisinde idiler? Mentalite ve düşünce olarak söylüyorum dostlar. Onlar zannettiler ki peygamber onlara emretmişti. Gidin Allah azza ve celle'nin yolunda savaşın dedi. Peygamber emretti. Onlar dediler ki peki savaşırsak ölüm var mı? Olabilir olmayabilir. Ama onlar zannettiler ki her savaşan ölecek. Savaş eşittir ölüm. Biz de diyoruz ki bu ayeti kerimeden hareketle savaş eşittir ölüm değil. Ecel eşittir ölüm. Savaşın ölüm olmadığını yani ölümü ötelemek bizim elimizde değil. Savaşa gittiğimiz zaman da kesinlikle öleceğimiz manasında da değil. Onların bu mantalitesini eleştirmek, doğru görmediğimizi ifade etmek adına Halid İbni Velid'den bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir rivayeti sizlere aktarmak istiyorum. Savaş eşittir ölüm olmadığını anlatmak adına. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz dostlar? Sakın sakın küfre karşı hakkı söylersem acaba ölür müyüm? Endişesi sizi yerlerinizde çakılı koymasın. Zalime karşı hakkı haykırmaktan acaba bunu söylememin neticesinde ben ölüme bir adım daha yaklaşmış olur muyum? Bu endişeden evlerinizde çakılı kalmayın diye söylüyorum. Allah Azza ve Celle'nin yolunda koşturmak eşittir ölüm değil. Ölüm eşittir. Ecel vaktinin gelmiş olmasıdır. Bunu öğretiyor bu ayeti kerime bize. Yoksa... Küfre meydan okuduğum zaman ölüm bana yakın olmayacak. Eğer ki savaş meydanında cenk etmek ölümle neticelense idi Halid bin Velid samimi söylüyorum cihat meydanlarında ölürdü. Katılıyor musunuz? Eyvallah dostlar. Halid bin Velid hasta yatağında yatıyor. Hepinizin bildiği bir rivayettir. Bunu niye alıntıladım biliyor musunuz dostlar? Bu mantalite sahibi kavme ve onların düşüncesine eleştiri getirelim diye. Savaş eşittir ölüm değil. Ölümden kaçamazsın. Savaş meydanında da gelebilir eğer Allah eceli takdir ettiyse evinde de gelebilir. Doğru mu? Öyle. Halid bin Velid radıyallahu anh yatağında uzanmış ashab kardeşler hepsi yanı başında çünkü hastadır. Artık ölecektir. Halid bin Valid der ki, şu, şu, şu, şu savaşların hepsinde bulundum. Halid bin Valid bütün savaşları, katıldığı bütün savaşları irili ufaklı hepsini sayar. Şunlara katıldım, şunlarda komutandım, şunlarda cenk ettim, şöyle şöyle yaptım sıralar Halid bin Valid. Ardından Ashab'a der ki, kardeşler bakın, Kardeşiniz Halid'in vücudunu bir gözden geçirin. Ok ve kılıç yarası ve darbesi almamış bir tane uzvum kalmamıştır. Bunların hepsi az önce saydığım cenk meydanlarında olmuştur der Halid İbni Valid. Ondan sonra dedi ki kardeşler Halid İbni Valid kardeşiniz böyle böyle cenk etti. Şu uzvunda ok ve kılıç yarası almayan. Hiçbir parçacık kalmamasına rağmen, Gördüğünüz üzere kardeşiniz halit Develer gibi ölür. Develer gibi, Yatağında, Ölmeyi bekliyor. Çok istedim Allah'tan, Meydanlarda benim canımı kabzetsin diye ama, Gördüğünüz üzere o kadar yara almama rağmen, Kardeşiniz Halid, Devenin yatağında ölümü beklediği gibi ölüyor. Cenk meydanlarında, cihat meydanlarında değil. Ondan sonra da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki kardeşlerim, şimdi hepiniz dışarı çıkın ve haber salın. Haber salın ve deyin ki Halid ölüyor. Korkakların gözü aydın olsun. Ne kadar korkmuş demek ki korkaklar Halid'den bu ifade kendisine aittir ha haber salın şehre korkakların gözü aydın Halid artık yok bu kadar savaşı istemiş cihad meydanlarında atının üzerinden inmemiş atının ayağı yara olasıya kadar cenk etmiş böyle bir sahabeyi ölüm savaş meydanında bulmamış anlatmaya yeter mi vallahi yeter Öyleyse biz bu rivayetin üzerinden ölümün savaşla eşdeğer yahut da savaşla birlikte gelen bir şey olmadığını öğreniyoruz. Biz Kadafi'nin döneminde ona karşı hakkı söylediğinden dolayı testereyle kesilen Müslümanları biliyoruz. Vaz mı geçselerdi hakkı söylemekten gittiğin zaman belki beni ölüm bulabilir diyerekten böyle mi hareket etselerdi? Hayır. Çünkü ölüm eşittir. Küfre meydan okumak değil. Savaşmak değil. Ölüm eşittir. Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ecel vaktinin gelmiş olmasıdır. Ne diyor ayet-i kerimede? As-Selamu'la billahi. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلُونَ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Diyor ki biz herkes için bir ecel takdir ettik. Ecel vakti takdir ettik. O geldiğinde ne bir an ileri alınır ne de bir an geriye bırakılır. Bunda kimsenin böyle bir yetkisi, selayeti söz konusu değil. Ecel sana eğer ki savaş meydanında geldiyse ecel tahakkuk ettiği için öldün. Savaş meydanında darbe aldığın için değil evinde yatıyorken de ölüm gelmiyor mu bazen vallahi öyle Allah cümlemize hayırlı ölüm nasip etsin Allah'ın rızasını murat ederken ölüm bize gelsin dolayısıyla ölümden kaçış yok belki son söyleyeceğim şimdi söyleyecek olursam gecenin en güçlü azı olsun oldu mu dostlar ölümden kaçış yoksa tek bir alternatif kalıyor keriye nedir o ''Ölümden kaçış yoksa, ölüme hazırlık vardır.'' Doğru mu? Eyvallah. Ölümden kaçış yok. Osman amca varmış, Ali oğlu Osman'mış hatta lakabı onun. Ölümden kaçış yok ya onu anlatacağım. ''Hakikaten teşbihde hata olmaz'' kaidesinin ardına sığınıyorum. Hikayeleştirilmiş ya, onun ardına sığınıyorum. Ama samimi söylüyorum ayeti ne kadar güzel izah ediyor. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ölümden kaçış yok. Nereye saklanırsan, nereye gizlenirsen gizlen. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ خَلَصْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً Gerisi ilerisi yok. Nerede bulursa. Kaçamazsın. Öyleyse kaçamak yoksa niçin Allah için olmasın. Doğru mu? kadar basit bir formül ya Osman amca ölümden çok korkarmış ama nasıl korkarmış çok fena tabi yaşı da ilerledikçe korkusu iyice artmış hadi genç kendi kendine güveniyor da neyse yaşı ilerledikçe Osman amca ölümden acayip korkmaya başlamış ya hatun ne yapsak ne etsek yaşta ilerliyor ölümden de korkuyorum istişare etmişler karar vermişler demiş ki Osman amca neyimiz var neyimiz yok satacağız Tarla tapan. Neyimiz var ne neyi yokum. satacağız. Yola revan olacağız. Mezarlığı bulunmayan bir köy bulduğumuz zaman da orada ölümler yok. Ölüm gelmez deyip oraya konaklayacağız. Tamam mı? Tamam. İşin hakikati şu. Ölümden kaçacak bizim Osman amca. Öyle ya. Aynı o kavmin yaptığı gibi yani. Ölümün kendisine isabet etmeyeceği bir yer arıyor Osman amca. Yollar revan olmuş. Önüne gelen her köye bir bakıyormuş. Köy mezarlığı var mı yok mu? Varsa hiç içeriye girmeden yola devam. Ta ki mezarlığı olmayan bir köye rast gelene kadar. Bakmışlar ki, köyde mezarlık yok. Demişler Allah Allah çok ilginç ya. Hemen emin olmak için köyden bir tane vatandaşa da sual etmişler. Demişler ki kardeşim ben demiş bu köyde mezar göremedim doğru mu? Bu köyde demiş köy mezarlığı yok mu yok demiş o zaman merakımı maruz kör bu köyde adam ölmüyor mu demiş demiş ki vallahi orasını bilmiyorum ama biz usulen hiç ölü görmedik yani hiç ölü falan defnetmiyoruz demiş yani nasıl oluyor peki demiş yani mezarlık yok ama şöyle oluyor demiş başlamış adam anlatmaya demiş ki Osman amca demiş işte hikaye ya biz demiş neyik mesela gayipten sesler geliyor Bazen birimizin ismini çağırıyor, diğer gün başka birimizin ismini çağırıyor. İsmin çağırıldığı yöne doğru biz de ilerliyoruz ama o giden adam bir daha gelmiyor. Nereye gidiyor da bilmiyoruz demiş yani. Ölüyor mu? Kalıyor mu? Başka bir yere mi göç ediyor? Yani o konuyla alakalı malumatımız yok ama böyle bir ses geliyor ona doğru gidenden de haber alamıyoruz. Demiş tamam burası benim yerim. Çağırırsa da gitmem. Osman amcanın şeyi bu, kastı bu. Gel zaman git zaman. Aradan çok zaman geçmiş Osman amcanın ismiyle çağırmışlar. Ali oğlu Osman gel demiş. demiş. Gitmem. Benim elimde değil mi? Herkes de Osman amcayı merakla gözlemliyor. Acaba nasıl neticelenecek? Yani o ölümden kurtarırsa halk da kurtaracak. Yani herkesin bir hedefi var. Herkes Osman amca ne yapacak? Ne edecek diye gözlemlerken bakmışlar ki artık Aradan 3-5 dakika geçmiş yahut da belli bir zaman geçtikten sonra köy meydanından Osman amca boynunu bükmüş gidiyor. Herkes sual etmiş. Osman amca hani gitmeyecektin? Hani çağırıldığında icabet etmeyecektin? Osman amcanın cevabı mazlum mazlum şöyle olmuş. Benim keyfime kalsa vallahi gitmeyeceğim de iki kişiyi önden asılıyor bir de demiş arkadan kakalayan var. Benim elimde değil demiş yani. İşin hakikati bu. Bu işin latifesi tebessüm ettik. Ama ayeti izah eder nitelikte mi? Vallahi öyle. Siz istediğiniz kadar ölümden kaçmaya çalışın. Eğer ki Allah'ın sizin için takdir ettiği ecel vakti geldiyse, o sizi herhangi bir yerde bulacaktır. Dua edelim de o, Allah azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu yerde ve anda gelsin. Amin. Yoksa gerisi... Fil hakika böyledir vallahi. Gelecek mi? Gelecek. Bizim ruhumuz kabzedilecek mi? Edilecek. Öyleyse hakikat nedir? Ölümden kaçılmıyorsa ölüme hazırlık yapmaktır. Allah bize hazırlananlardan eylesin. Diyor ya ayette sonu billah, kullu nefsin zâ iqatul her nefis ölümü tadacaktır. Kaçış yok. İki sene önce Kocaeli'de ceryan etmiş bir hadise var. Bu dersi hazırlanırken internet sayfasında gördüm dedim bunu mutlaka anlatmam lazım. Bir tane çocuk mutlaka görmüşsünüzdür bu haberi çünkü birkaç gün gündemde kalmıştı. Bakınız ecelin ne zaman geleceğini sadece Allah bilir. Kendisine saldıran bir köpekten affedersiniz. Kendisine saldıran bir köpekten kaçayım derken bir refleks göstereyim derken Otobüsün altında kalan bir çocuk vardı. Hatırladınız mı haberlerden? Yani eceli anlatmak adına samimi söylüyorum. Bu örnek müstakil olarak yeter. Sen kendi nefsini bir şeyden korumanın gayreti içerisindeyken, yüzünü öbür tarafa döndüğün anda otobüs seni altına alıyor ve öziyor. Allah korusun. La qaddar Allah. Ama onun için vakit tayin edildiyse, o, o an ise, اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً تَنْ وَلَا Bu örnek bile aslında bizim ayetimizi anlatmaya yeter ve artar bile. Öyleyse bu gecenin azığı, ayeti kerimenin bu kısmında bize bugün öğretim niteliğindeki şeyi söylüyorum. Diyorum ki dostlar, mademki ölümden kaçış yok, bu bir hakikattir ve eceli takdir edildiği anda bizi bulacaktır. Öyleyse yapılacak tek bir şey vardır ölümümüzün ve hayatımızın Allah için olması kul de ki onlara inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memeti lillahi rabbil alemin Akbar. de onlara de benim namazım menasiklerim ibadetlerim ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir Yoksa ölümden bir kaçış. Yoksa bunun bir alternatifi. Erke Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde benim ruhum kabzedilecekse gelin de o Allah için olsun. Bu ayetin azı bu. Savaşı istediyse senden Allah git savaşa. Çünkü senin ne zaman öleceğini sadece Allah biliyor. Doğru mu kardeşler? Ölümden korkmamayı da size inşallah dersin bu kısmında öğreteyim. Tabi başta nefsime sonra da siz muhterem ona. O kavim ölümden korktu ve kaçtı. Ama Allah Azza ve celle ölümün olmadığını zannettikleri yerde onları yakaladı. Öldürdü onları. Sonra diriltti ya. Onlar ölümden kaçtılar ya. Ölümden korktular ya. Size ben bir tane sahabe misafir edeyim. Bakınız ölümden nasıl korkmuyor. Hani diyor ya Ölümüm ve hayatım Allah Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Vallahi bunu tefsir edircesine Bunu bize anlatırcasına Kimi misafir edeceğim biliyor musunuz dostlar? Kardeşiniz Abdullah bu sahabeyi daha önce hiç anlatmadı. Hiç. Başka bir sohbetinde de anlatmadım. İlk Allah'ın izniyle. Bu sahabe kim biliyor musunuz? Dirar İbni Ezver radıyallahu anh. İsmi de öyle aşina olduğumuz bir isim değil. Doğru mu kardeşler? Dirar İbni Ezver. Mücahidliğiyle nam salmış sahabeler arasında. Meşhur bir sahabe. Özellikle kılıcı ve heybeti ve şucaatiyle çok meşhur. Dirar İbni Ezver radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh'ın dönemi olduğu noktasında rivayetler var. Şam bölgesine keşif yapmak üzere 100 tane askeri birliğe komutan tayin eder Ömer radıyallahu an. Dirar radıyallahu anı. Dikkat edin. Ve Kral Herakl dediğimiz bir isim var ya malum. Herakl'ün eline esir düşer Müslümanlar. Dirar İbni Ezvar da esir düşer. Biz bu arada bunu anlatıyoruz ama ölümden korkmayı siz unutmayın oldu mu? Ölüm ne zaman gelecekse gelsin mesela Allah'ı razı etmektir azını unutmayın. Bu gecenin en güçlü öğretisidir çünkü. Eğer ki senin elinde değilse ölümün vaktini tayin etmek, müsaade et o ana kadar yapacağın işler Allah'ı memnun etsin. Tek tasamız bu olsun. İşte Dirar İbni Esver radıyallahu anh. Esir düşmüşlerden Herakl'ın eline. Herakl der ki: "Bu ordunun komutanıyla bizzatiyi görüşmek istiyorum, huzuruma getirin." Dirar ibn Azwar radıyallahu anhu huzuruna getirirler. Der ki: "Şu keşif yapan Arapların komutanı sen misin?" İfade aynen böyle Herakl'ına. Dikkat edin dostlar. Diyor ki: "Şu Arapların keşif yapan ordusu var, onun komutanı sen misin?" Diyor ki cevaba bakın ya, Subhanallah Diyor ki Allah azza ve Celle'nin yolunda cihad cihad'a çıkmak için keşif yapan ordunun komutanı benim evet. Dirar ibni Azwaradiye Allah'a o benim. Bakınız Heraklün ikinci sorusuna diyor ki kendi askerlerine hitap ediyor mucasına sende bir cesaret görüyorum. Ya ne iş? Subhanallah. Sen de diyor sanki kendi askerlerinle konuşuyormuşçasına bir heybet görüyorum. Bir cesaret görüyorum. Ne iş? Diyor ki unutma. Eli ve ayağı bağlı olan sen, elinde ise kılıcı olan benim diyor. Dırar bunu unutma. Bu cesaret ne? Diyor ki her akıl. Her nerede olursam olayım Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarına karşı Göğsümü gere gere Hakkı söyleyeceğime dair Allah'a yeminim var Cesaretimi buradan alıyorum Sen ne diyorsun? Cesaretimin kaynağı budur Ben Allah'ın düşmanlarına Nerede olursam olayım Göğsümü gere gere Hakkı söyleyeceğime yeminim var. Diyor ki unuttun galiba. Elleri ve ayakları bağlı olan sen. Elinde kılıcı olan benim. Seni şurada istersen parça parça keserim diyor. Herakül. Ne diyor biliyor musunuz cevaben? Bunu not edin oldu mu dostlar? Bunu sakın unutmayın oldu mu? Diyor ki. Huzuru İslam'da. Allah azza ve celle'nin katında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulmuş bir Müslüman için senin gibi 70 tane Herakül olsa vız gelir Allah'ın izniyle. Cevaba bakın ya. Senin gibi 70 tane Herakül olsa eğer ki huzuru İslam'da bulan, Allah azza ve celle'nin katında bulan Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulansa eğer o Müslüman 70 tane olsun hiçbir şey ifade etmez biiznillah. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Herakul bilesin. Ben diyor gözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaya diktim. Senin haberin yok. Ben hedefi oraya kitledim. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Hal böyleyken İslam için ölmek, terkü hayat etmek, bir Müslüman için alınabilecek en güçlü lezzettir. Senin haberin yok. Beni diyor ölümden korkmakla tehdit etme bir daha. Ne yapacaksan yap. Allah'a bak var. Anladınız mı dostlar? Ölümden korkmuyor sahabe. İstiyor ki bu ölümü, biliyor ki bu ölümün vaktini tayin eden, takdir eden Allah'tır. Öyleyse diyor ki zımnen, müsaade edin de bu Allah için olsun. Bizim de olsun oldu mu dostlar? Çünkü takdir ettiği vakti biz bilmiyoruz. O sadece Allah Azza ve Celle'nin bilgisindedir. Öyleyse, Gelin dostlar, başta nefsime söylüyorum. Bu ayetin bize bu gece en güçlü azı şu olsun. Öyleyse Allah Azza Ve Celle'nin rızasını kazanmak kastıyla ölüme hazırlanacağız inşallah. Tamam? Allah Şimdi dostlar, ayetin ikinci kısmında şunu konuşacağız dedik. Allah Azza Ve Celle her şeye kadirdir. Bunu bilmeyenimiz var mı? Vallahi yok. Buna iman etmeyenimiz var mı? Vallahi yok. Doğru mu? olsun. Ama yaşantımızda ve pratik hayatımızda bunu yansıtabiliyor muyuz? Kocaman bir soru işareti. Katılıyor musunuz dostlar? Eyvallah. Şimdi ben bu ayet hazırlanırken aklıma şu geldi. Allah Azze ve Celle her şeye kadir mi? Evet. Bizim nazarımızda dikkat edin dostlar ve bu ifadeyi istirham ediyorum. Bu gece boyunca hiç unutmayın oldu mu? İstirham ediyorum. Allah azza ve celle'nin her şeye kadir olduğunu biliyoruz ama dedim ya pratikte biz bunun yansımasını göremiyoruz. Onun için bir cümle sarf edeceğim size. Diyorum ki bizim nazarımızda olmayacak işlerin olurlamaya kadir olan Allah azza ve celledir. Bizim nazarımızda olmayacak olan işleri olurlayacak olan Allah Azza ve Celle'dir. O mutlak kadirdir. Neyi kastediyorum biliyor musunuz? Bu ayete hazırlanırken o süreçte bazı nikaş bazı tartışmalar yaşamıştık. Biliyorsunuz bugün mevcut özellikle Türkiye'mizde Kürdü ile Türkü ile Arabi ile Çerkezi ile milletler arasında çok ciddi maalesef Müslüman olmamıza rağmen çok ciddi sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Bu tartışmalar sırasında yeri geliyor şunu diyoruz. Diyoruz ki bir biiznillahi teala gün gelecek Allah'ın inayetiyle yardımıyla biz İslam ümmetini bir tek sancak altında vahdet şuuru ve anlayışı içerisinde göreceğiz diyoruz. İnşallah. Bunu konuşuyoruz doğru mu? Tek bir devlet, tek bir sancak ve Allah'ın izniyle vahdet şuurunu hayata yansıtmış Müslümanlar topluluğu. Nasıl öncesinde Çanakkale mezarlığında eğer ki biz ta farklı ülkelerden değil mi cenazelerin daha doğrusu kabristanların varlığına şahitsek yine öyle olacağız bir izniyle Kardeş olacağız. Tek bir ümmetin hayatta yansımaları olacak dediğimizde bana söylenenin söyleyeyim mi harfiyen aynen mimiklerimle de yapmaya çalışacağım müsaade etseniz hocam git Allah aşkına ya biraz realist ol ya Kürdü Türkiyeyle bir araya geleceğiz ha Lazı Çerkezi Arabı Cık. hocam iyi konuşuyorsun da var ya bazen çok tutarsızsın ya bu samimi söylüyorum mübalağa etmiyorum sizde yaşamıyor musunuz Hocam bu dediğin mümkün değil. Bir araya gelmez. İslam ümmeti tek bir sancak altında toplanmaz. Vahdet şuuru içerisinde aynı günde bayrama, aynı günde oruç ha mümkün değil hocam. Doğru mu? Ben de diyorum ki yalan söylüyorlar. Doğru değil mi? Benim söylediğim doğru. Yalan söylüyorlar. Çünkü az önce bir cümle söyledim ya dedim bize lazım olacak bizim nazarımızda olmayacak işleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz bu ayetin azı bu tekrar söylüyorum bizim nazarımızda olmayacak işlerin olmaya kadir kılan Allah azza ve celle var ona iman ediyoruz Kürdüyle Türk'ü bir çatı altında toplamaya kadirdir Allah ve vadi vardır Allah'ın müjdesi vardır Resulullah aleyhi vesselamın olmaz diyene şöyle cevap verin yalan konuşuyorsun çünkü ben öyle bir Allah'a iman ediyorum ki olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir müjdesi de var ben size bir soru sorayım mı dostlar Muhtarama hazırun, cevabını da siz verin. Tarih kitaplarını açın. Eus'la Hazreç kabilelerinin bir araya gelebilmesi mümkün müydü? Hayır. Tarih kitaplarında yazılanları söyleyeyim mi? Aynen şu. Gece ile gündüz bir araya gelir. Eus'la Hazreç gelmez. Daha da daha da ucubunuza gidecek olanını söyleyeyim. Şöyleydi evs ve Hazreç'in birbirlerine olan düşmanlığı. İstirham ediyorum dikkat buyurun. Bir evsli Medine sokaklarında nasıl dolaşıyordu biliyor musunuz dostlar? Bir eli kılıcının kabzasında, diğeri kınında acaba şu köşeyi dönersem bir Hazreç'li görür de boynunu vurur muyum? Vallahi Hazreç'li de aynısını söylüyordu. Eli kabzasında Kınında acaba şu köşeyi dönersem bir evsli görür de onun boynunu vurabilir miyim? Böyleydi. Bu seviyedeydi onların düşmanlıkları. Neydi? Geceyle gündüz bir araya gelir. Evsle hazrec gelmez. Size ben bir ayet söyleyeyim dostlar. Allahu akbar. Olmayacak şeyleri oldurmaya... Kadir olan Allah'tır diyorum ya. Bir nedenim var. Bir gerekçem var dostlar. Evsle <gülüyor> Hazreti bir araya gelmezdi. Kimsenin aklına bu gelmezdi. Söylediğin zamanda bize söylenenin aynısı. Ya bir git ya. Mümkün mü ya? Ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Sağolubillah. Lahu anfakta mâ fil ardi cemiyan ma <mâ> ellefta <bayne kulubihim> Allahu ekber ayetin ihtişamına bakın insanın nazarında olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'ım var dedim ya bakınız Resulullah aleyhi salatu vesselam Allahu azimü şan ne diyor diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem لو أنفقت ما في الأرض جميعا yeryüzünde ne varsa onun hepsini, onları bir araya getirmek için infak etseydin bir araya getiremezdin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ beynehum. Ama Allah onların arasını birleştirdi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyi yaptı mı Allah? Yaptı. Amin. Eus ve Hazreç. Birbirlerini vurmak için adımlarını Medine sokaklarında atarken, artık acaba benim kardeşim bugün aç mı yattı, tok mu yattı diye Medine sokaklarına adımlar oldular. Kim yaptı bunu? İnsanoğlunun buna asla kadir olamayacağını Allahu Azimushen yaptı. Yeryüzünde ne varsa infak etseydin, bir araya getiremezdin dedi Allah. Ama ben getiririm dedi Allah. Getirdi mi? Getirdi. Ben de diyorum ki bugün Allah Azza ve celle bize vaat etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam müjdeledi. Dedi ki siz inşallah biiznillahi teala gün gelecek ikinci raşidi hilafetin sancağı altında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sancağı altında bu Kardeş olarak yaşayacaksınız. Kim dedi bunu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah vaad etti bize bunu. Ben bugün bunu gündeme getiriyorum. Aynı reaksiyon. Hocam diyor şu devirde ümmet, tek bir ümmet mümkün değil hocam. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak mümkün değil hocam. Alay ediyorlar mı bizimle? Vallahi ediyorlar. Ütopya'dan bir artık uyan hocam diyorlar. Size de demiyorlar mı aynısını? Vallahi diyorlar. Ama müsterih olun kalbinize biraz su serpeyim. Aynısını Resulullah'a dediler. Geçen de bu derse hazırlanırken bir rivayet buldum. Subhanallah. İnanın anlatmaya konuşmaya değer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke sokaklarında dolaşırken diyordu ki Ya Ammi ey amcacığım İnni uriduhum ala kalimatin Ben onları bir kelimeye davet ediyorum amca. Ya onu derlerse Araplar ona boyun bükecekler. Ve tuaddi ilayhim biha al-acma cizye. cizye verecek ey amcacığım. Resulullah Mekke sokaklarında Kadıce validemizi koluna aldı. Bunu haykırdı ev ev. O dönemde herkes Resulullah'la alay ediyordu. <gülüyor> Böyle gülüyorlardı Resulullah Aleyhisselatü Bugün bize gülenlerin güldüğü gibi gülüyorlardı. Biz bugün İslam yeryüzüne hakim olacak bir iznillah dediğimiz zaman. Kaç kişisiniz ya? Neyle yapacaksınız ya? Ha? Bize alay edip geçiyorlar ya bugün. Aynısını, tıpkısının aynısını Resulullah'a yaptılar. Anlatayım. Kim yaptı? Esvad bin Muttalib. Müşriklerin hazırlarından bugün böyle Mekke sokaklarında müşrik ahalisiyle müşriklerin elebaşlarıyla otururlarken sokakta dururlarken Resulullah ashabıyla gidiyor. Dikkat edin. Olmayacak şeyleri olmaya kadir Allah var dedim ya orayı anlatacağım. Mekke sokaklarında Resul Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabıyla yürüyor. Asfad bin Muttalib de müşriklerin elebaşlarıyla orada dururken Resulullah'ı görüyor. Diyor ki çekilin çekilin. Yol açın diyor dostlar. Mekke müşrikle arkadaşlarına söylüyor Esved İbn Muttalib. Diyor ki sakın şey yol açın yol. Diyor ki kendisini hükümdar ilan etmiş Muhammed ve arkadaşları geliyor. Kisra'nın bir de Kayser'in hazineleri bunların olacakmış. Yol açın da biraz eğlensinler diyor. Müşrik Esved İbn Muttalib bunu söylüyor. Alay ediyor Resulullah aleyhissalatu vesselam'la. Yol açın da biraz eğlensin diyor. Kisra'nın, Kayser'in diyor hazineleri bunların olacakmış. Şimdi konuşma sırası bizde. İslam yeryüzüne hakim oldu mu? Bi iznillah oldu. Kisra'nın hazineleri Müslümanların oldu mu? Oldu. Kayser'in oldu mu? Oldu. Şimdi alay etme sırası Müslümanlarda Allah'ın izniyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam İslam'ı yeryüzüne hakim kıldı kardeşim biri sana gelirse bugün biri sana gelir de derse ki vallahi bugün İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak çok zor ya sen ikinci Raşid-i Hilafetten bahsediyorsun biz daha aynı gün bayram bile yapamıyoruz ya sizinle bunu kandırmaya çalışırsa Ka'b İbni Adi radıyallahu an gibi cevap verin oldu mu? Ona aynen şöyle söyleyin. Ben bundan sonra bir iznillah bana böyle söyleyenlere şu şekilde cevap vereceğim. Siz de cevap verin. Yalan söylüyorsun. Tek kelimeyle. Yalan konuşuyorsun. Çünkü bize bunun vaadini veren Allah'tır. Müjdesini izhar eden Resulullah aleyhissalatu vesselamdır. Zamanında İslam'la Müslümanlarla alay edenler mağlup oldular. Vallahi bugün bizimle alay edenler bizim söylediklerimizi ciddiye almayanlar da mutlak ama mutlak bir gün mağlup olacaklar biiznillah. Çünkü dersimize tekrar dönüyorum. Çünkü bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz. Kaab ibn Adi dedim ya öyle cevap verin dedim ya. Onun hikayesi şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde Yermuk savaşına gitmiştir. Ashab Hazreti Ömer emir al-muminin Ka'b İbni Adi radıyallahu an'ı mukav kısa elçi olarak göndermiştir. Dikkat edin ha. Mukav kısa elçi olarak göndermiştir. Varır huzuruna mukav kız sözü alır. Der ki Ka'b Yermuk'ta savaşın nasıl neticelendiğinden haberin var mı? Ki Yermuk savaşını kast ederek Rumlarla ashab yani Müslümanlar savaşacak ya. Savaştan haberin var mı der. Kâb İbni Adi der ki hayır. Der ki Mukavkız Rumlar sizi perişan etti. Rumlar Müslümanları ezdi geçti diyor Kâb İbni Adi'ye mukavkıs az önce ne dedim nasıl cevap verin dedim yalan söylüyorsun <gülüyor> Ka'b İbni Adi radıyallahu an biraz tebessüm ediyor diyor ki mukavkıs vallahi yalan söylüyorsun yalan konuşuyorsun savaş meydanında müslümanlar yenilse de mutlak olarak galip geleceğimizi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Cebrail müjdeledi Ollâhi arsalı Ressulü Hıhı bilhuda ve din el-hak, liyüzhihruhu ala din kulli. Vlau kırha al-kafirun, vlau kırha al-muslimun, vlau kırha man kırı. Yalan konuşuyorsun kalkız. Savaşta belki yıpranmış olabilirler ama galip gelecek olan Müslümanlardır. Çünkü ben Rasulullahın yanındayken Allah Azza ve Celle bizi bu ayetiyle müjdeledi. Kerih görücüler kerih görse de, Müşrikler kerih görse de, Kafirler kerih görse de, İslam dini diğer bütün dinlerin üzerine hakim olacaktır. Sen diyor ne diyorsun? Bu kavgası ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki yalan söyledim. Dedi ki Müslümanlar, yer mukta Rumları, Ad kavmi gibi yere serdiler. Ad kavmi gibi. Kalkamadılar bir daha yerlerinden. Benim, benim nazarımda olmayacak şeyleri olmaya kadir olan Allah'ım var. Öyleyse gönlünüzü ferah tutun ey Müslüman kardeşlerim. Eğer ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize ikinci Raşidi hilafeti müjdelediyse biiznillahi teala Allah vaadinden dönücü değildir. Bize düşen, yakin, ölüm bize gelene kadar bu uğurda çalışmaktır. Var mı ötesi? Vallahi yok. Allah sizden razı olsun. Üçüncüsü ne biliyor musunuz dostlar? Ne demiştik? Şükretme keyfiyeti üzerinde biraz konuşacağız oldum. Şükretme nasıl olur? Hani ayetin sonunda diyor ya, biz onları ölün dedik, öldürdük. Sonra onları dirilttik. Ama diyor onları hala şükretmiyorlar. Buradaki ayetin kastı ne olabilir dostlar? Şu mu acaba? Teşekkür ederim Allah'ım bizi iyi ki tekrar dirilttin. Bu değil. Tedebbür bakışıyla Kur'an ayetlerinde şükür kelimesini araştırın. Allah'a şükretme mevzusunu araştırın. Göreceğiniz şudur. Şükretmek, Allah'a şükretmek, Allah'a teşekkür etmek nasıl olur biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için gayret göstermek. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Çünkü bu aslında bunun aksi durumda bir çelişki olmaz mı? Ben size yine örneklerimin arasında sonda duruyor ama yeri gelmişken söyleyeyim. Basit bir misal vereyim size. Siz hiç annesinin aldığı bir hediyeye mukabelede bulunmak için bir eline eğilip de teşekkür ediyorum anneciğim aldığınız hediye için deyip eğilen bir çocuğun aynı anda da öbür taraftan annesine vurduğunu gördünüz mü? Böyle bir teşekkür etmek mümkün mü? Vakası var mı? Yok. Öyleyse geliyorum. Ayet-i Kerimede Allah'ın şükretmekten, şükreden insanların azlığından Ayet-i Kerim'e bahsediyor ya şunu. Biz onları tekrar dirilttik ama bizim rızamızı kazanacak işler yapmadılar. Allah Azza ve Celleye teşekkür böyle edilir. Minnet borcu böyle ödenir. Allah Azza ve Cellenin rızası doğrultusunda çalışmakla ancak Allah'a teşekkür edilir. Gecenin en güçlü azıklarından bir tanesini söylüyorum. Şükretmek ameli bir iştir. Eğer şifai olarak teşekkürünüze ameliniz muvafakat göstermiyorsa teşekkürünüz de yalancısınız. Doğru mu? Eyvallah. Şifan dile getirdiğiniz teşekkürünüze az önce anne Hediyesinde örnek verdiğim gibi bir tarafta teşekkür ediyorsun bir tarafta annene vuruyorsun. Bu teşekkürünüzle yalansınız. Yalanız. Allah'a teşekkür amelidir ve ancak kulluk borcunu ödemekle mümkün olur. Allah böyle bir teşekkürden ancak memnun. Teşekkürün ameli bir iş olduğunu bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatsın. Ben size bir hadis paylaşayım. Hepinizin bildiği bir hadis. Ayşe validemiz radıyallahu anhadır râvisi Bukhari'de geçer, Müslim'de geçer, sahip bir hadistir. Allah'ın Resulü ayakları şişene kadar namaz kılıyordu ya, bir gün, bir gece, işte o rivayet. Geliyor Ayşe validemiz diyor ki, eleyse qad ghaferallahu leke mâ teqaddeme mindenbika ve mâ te'ekher <gülüyor> senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolduğu halde, niçin sabahlara kadar namaz kılıyorsun? Bu ne? Bunu ben anlamaya çalışıyorum ya Rasulullah diye soruyor Ayşe Validemiz. Bakınız ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kal efelâ akunu abden şekûrâ. <gülüyor> Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah'ın Resulü şükrü nasıl yapıyor? Namaz kılarak yapıyor. Amelle yapıyor. Dolayısıyla Allah azze ve celle ayet-i de kastı o. Biz onlara tekrar hayat verdik ya. Bu hayat sahnesinde bize kulluk borçlarını yerine getirmediler diyor Allah sefendi dolayısıyla şükür bu gecenin azı niteliğinde söylüyorum şükür kuru kuruya şifaen söylenen bir teşekkür değildir anlatayım mı Marmara depremine şahit olmuş bir kardeşim arkadaşım anlattı bakın şükrün amelle muvafakat göstermesi gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim Allah'ım. İsyan içerisindesin. Allah bu şükründen teşekküründen. Hoşnut değil. Vallahi de değil. Billahi de değil. Marmara depremine şahit olmuş bir kardeşim. Konyalıdır. Ama olacak ya, yaz tatilinde çalışmaya gidiyor. Gece deprem oluyor. Kendisi sağlıklı sıhhatli olunca da diyor ki enkazdan birilerini kurtaralım. Hikaye falan değil ha. Arkadaşım anlattı. Teşekkürdeki tenavuza bakın. Şükürdeki tenavuza bakın. Diyor ki enkazın altından bir adam çıkardık. Sonra ailesini çıkardık. Adam perişan ama burnu bile kanamamış. Burnu bile kanamamış. Ellerini diyor semaya kaldırdı. Allah'ım bizi bu enkazın altından burnumuz dahi kur kanamadan kurtardığın için sana sonsuz şükürler olsun. Minnettarız ya Rabbi dedi diyor. Ellerini indirdi. Arkadaşı da vardı enkazın altından sağ salim çıkmış olan. Ona şöyle bir omuz işareti yaptı. Bu enkazın altından sağ salim kurtulmamızı akşam kutlayalım mı? Diyor ki hanım masayı da akşam biz bunu bir temizce halledelim. Hikaye kitabında yazsa inanmam size anlatmam ya. Hala hayatta bunu anlatan arkadaşım. Teşekkür ediyor Allah'a. Diyor ki en ağızın altından burnumuz kanamadan çıktık ya Rabbi. Diyor ki akşam bunu kutlamak lazım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyazim. Böyle bir şükür olmasın diye anlatıyorum. Bunu onun için gündeminize taşıyorum. Anlatabiliyor muyum kıymetli dostlar? Yine minibüste şahit olduğum bir olayda anlatayım inşallah. Ondan sonra da sohbetimi yavaş, yavaş zaten nihayete erdireceğim. Bu ayeti okudum. Ve hazırlanma aşamasındayım. Subhanallah. Efe la yeşkurun yahut insanların çoğu şükretmezler ayetini anlamaya çalışıyorum. Mufessirlere müracaat ediyorum. Hakikaten zihnim onunla meşgulken. Çıktım buradan eve giderken minibüste dolmuş da. Subhanallah. Allah Azza ve celle sanki bu ayeti anlamak için bana vesile halk etti. Subhanallah. Teşekkürdeki tenakuzu bizatihi yaşadım anlatıyorum. Münibüste ayaktayım ve bir bayan koltukta oturuyor hemen önümde. Yanındaki bir bayana bir şeyler anlatıyor. İster istemez kulak misafiri oluyorsun ve bu ayeti anlatıyor. Subhanallah. Bayan ayeti anlatıyor sanki. Bayan başladı anlatmaya. Bayan nasıl bir nedenden bilmiyorum ama vücudu komple yanmış. Bir kaza daha, tüp patlaması artık yangın oraya şahit olamadım. Ama kadının ifadesi şu bayanın diyor ki ben bir buçuk sene diyor ki tavanı görmedim öyle yanmışım ki diyor bir buçuk sene yüzüstü yattım gökyüzünü hiç görmedim gökyüzünü görmediğim gibi tavanı hiç görmedim sadece ve sadece sedyede yere baktım diyor bir buçuk sene yanmış baştan aşağı yanmış bunu anlatıyor. Tabii benim içim dışım bir hoş oldu bunu anlatırken. Ama sanki dedim ya ilgimi çekince ister istemez kulak misafiri de oluyorsun. Yanındaki bayana anlatıyor. Diyor ki ben diyor acile kaldırıldığımda anneme babama bu geri gelmez demişler. Ölür. Diyor ki bak görüyorsun değil mi? şu anda diyor karşındayım. Bir buçuk sene sonra gökyüzünü gören o kadın aynen şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle'ye ne kadar şükretsem az. Bana diyor can verdi. Bu ayette olduğu gibi öldürdük. Sonra diyor fe ehyehum. Sonra onları dirilttik diyor ya Allah. Ölü girdi içeri. Kendisi anlatıyor. Sonra diyor ben yaşadım. Bak diyor karşındayım. Ama size haya ederek söylüyorum. Vallahi o kadın Allah'ın kadabını üzerine baştan aşağı toplayarak giyinmiş. Allah ona gadap ediyordu. Ben samimiyetimle söylüyorum. Bakılacak durumu yoktu. Yani yüzünün yanlışlığından söylemiyorum. Eser yoktu. Ama vallahi öyle giyinmiş ki şeytan onun arkadaşıydı. Diyorum ki içim hayi mübarek bu nasıl bir teşekkür. Bu Allah'a nasıl bir şükran borcu. Hem şükrediyorsun Allah'a hem de sana Allah'a kulluk yapabilmen için fırsat vermişken ona isyan ediyorsun. İşte şükrü. Böyle anlayacağız. Şükrün tarifi şu. Verilen imkan doğrultusunda Allah Azza ve celle'ye kulluk borcunu ödemek. Hani sahabeler cihattan yaşları nedeniyle geri kalmışlar ya. Sabit İbni Vakş radıyallahu anh. Yaşı epeyce var bu sahabenin. Bakınız. Huzeyfe'nin babasıyla birlikte Resulullah demiş ki siz Uhud'a gelmeyeceksiniz. Yaşınız bayağı var. Burada ruhu genç olsa da böyle yaşlı gösteren kardeşlerimiz var. Onlara itaf olsun. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki siz gelmeyeceksiniz. Sizin yaşınız bayağı ilerlemiş demiş. Uğru da götürmemiş Resulullah onu. Sabit İbni Vakş Huzeyfe radıyallahu anh'ın babasıyla birbirleriyle konuşuyor. Gittiler de mi? Gittiler. Yetişir miyiz? Ya bilmiyorum ki Aynen Sabit İbni Vakş şunu söylüyor. Diyor ki dostlar. Allah bize imkan vermiş mi? Bakıyorlar birbirlerine. Vermiş. Allah Azza ve celle bize zaman vermiş mi? Vermiş. Vallahi bunun bir tek karşılığı var. Şükretmek lazım. Öyleyse merkebimizin suya gidip geleseye kadar kalmış ömrümüzü Allah yolunda heba edelim de şükrümüz tam olsun. İkisi de Uhud'da şehit düşer. Allah bak Zaman verdi mi? Verdi. Elimiz kılıç tutuyor mu? Tutuyor. Bunun karşılığında bir şey gerekir. Şükretmek lazım. Şükrü nasıl eda ettiler? Uhud meydanında ettiler. Şifayen teşekkür ederim Allah'ım bu vakti verdin demediler. Allah bize hakiki manada şükran borcunu eda edebilmeyi nasip etsin. Subhane Rabbika Rabbin lezzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.